Kardeşlerim, muazzez müminler, cihad sebeb, iktidar sebeb, hükümet sebeb, her şey sebeb, asıl olan kulluk. Cenab-ı Hak bizi yeryüzüne, ona ibadet edelim, kul olalım, kulluk ödevini yerine getirelim, bu amaçla, bu gayeyle gönderdi. Onun için Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, o en muazzam yolculuğunda, en muhteşem seferinde yani Mirac'ında Cenab-ı Hak ona namazı emrettiler, onu telkin ettiler. Ümmetine namazla döndüler Ali Aleyhisselatu Vesselam. İza hazabehu amrum kuma fasalla. Efendimiz Ali Aleyhisselama bir musibet, bir bela geldiğinde, içeriden bir musibet, dışarıdan bir sıkıntı geldiğinde kalkar namaz kılarlar. Namaz Ali Aleyhisselam'ın sığınağı olur. Kur'atü ayni diyor. Benim gözümün nuru namazdadır. Ruhu itmi inanı selameti namazda buluyor Ali'sülatu vesselamın. Kur'an-ı Hakimin sahibi ellezîne immekennâhum fil ardı akamussalâte ve zeka. Müslümanların oluşlarını, iktidar mücadelelerini, yeryüzüne Allah ve Resul davasını, hakim kılıçlarını anlatırken eğer biz onlara güç verirsek, iktidar verirsek ne yaparlar? Akamus salate. Namazı ikame ederler, mescitler yaparlar, camiler yaparlar. Saf saf olurlar Allah'ın huzurunda dururlar. Akamus salate ve atu'uz ve bil ma'ruf. Zekat verirler, emri bil ma'ruf yapar, kötüye engel olurlar. Efendimiz ve Vesselam namaz kıldılar, zekat verdiler, iyi emrettiler, kötüden alıkoydular, önünde durdular. Durun kalabalıklar dediler, bu cadde çıkmaz sokak. Burası sizi Allah'ın narına götürür, işte burası cennetine, burası cemaline gider. Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Raşid halifeler geldiler, onlar da aynı istikamette gittiler. Sonra bayrağı sizin dedeleriniz, devlet-i aliye devraldı. Osman geldi, Orhan, Orhan geldi, Murat Hüdavendigâr, Fatih, ecdadımız, dedemiz Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri geldi. İda هَزَبَهُ اَمْرٌ قَعْمَ فَسَلَّهَ Sıkıntı, bela, musibet geldiklerinde onlar kalktılar... O kalelerin önlerinde, Nibolu'da, Mohaç'ta, Kosova'da Kıyama durdular, geceler boyu kıldılar, gündüz Allah yolunda cihad ettiler. Allah Resulü'nün sancağı, bayrağı yere düşmesin diye Fedai canda bulundular, Yavuz oldular, Fatih oldular. Büyük hizmete vabeste oldular. Vesile oldular, vasıta oldular. İnsanlar vardır, hizmete talip olurlar. İnsanlar vardır onlar bizzat matlup olurlar. Bizzat onlar seçilirler. Sultan Selim Han Hazretleri namaz kılan, zekatı veren, sonra iyi, iyi hakim kılıp kötüyü ortadan kaldırmaya memur olan bu. Bu geliyor şimdi. Cenab-ı Hak şimdi onu yürütecek efendimiz Ali selamın yolundan. Onun izinden bir Müslüman gelecek, evladı Fatihan gelecek. Doğu yol ebesi saklıyor erkek olduğunu el futahatul İslamiyye'de naklediliyor Çünkü karışıklık var zalimler fitne fesadın peşinde Şialar saraya kadar giymişler Entrikalar peşinde koşuyorlar Öldürüyorlar çocukları katlediyorlar Onun için ebesi de annesi de erkek çocuk olduğunu izmar ediyor saklıyorlar Adına Selime diyorlar kız kız elbisesi giydiriyorlar Öyle kızlar arasında Yaşıyor, belli bir noktaya geliyor, sonra babası Beyazıt fark ediyor. Kızlarla oynarken erkek hareketleri yapıyor, çağırıyor yanına, bakıyor ki o Selim'e değil, adını değiştiriyor, adı Selim oluyor. Sonra saraydakiler devreye giriyorlar, diyorlar ki olmaz, buna saltanatı, buna hükümdarlığı veremesin. Fakat Kemal Paşazade Hazretleri İbni Kemal diyor ki, وَلَكَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Bu ayeti kerimeyi ben hesap ettim. Ebcedle Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerine işaret ediyor. Yavuz gelecek, ümmetin önünü açacak, ufku daralmış. Suriye'de nasıl bugün acılar, felaket var, Anadolu kaynıyor, Anadolu'da katliam var. İran'dan gelen Şah İsmail'in adamları tam 50 bin Müslüman'ı katletmişler, kaçacak yer bulamıyorlar ya Rabbi bize nusret eyle diye feryat ediyorlar, sarayda da birileri entrika peşinde koşuyor. Buyuruyor ya. ila Musa an arzi'i <gülüyor> Firavun'un adamları koşuyorlar, ev ev dolaşıyorlar. Beni İsrail'den erkek çocuk arıyorlar, onları katledecekler. Ama bir evde Musa'nın annesinin kucağında Cenabı Hak Musa'yı koruyor, emrediyor. Nil'in sularına bırak. Allah bu yavruyu koruyacak. Çünkü bu yavru mazlumlara imdad edecek. Bu yavru Firavun'un tacını, tahtını başına geçirecek. Şimdi İstanbul'da bir sarayda bir evladı koruyor Cenabı Hak. Adına Selime diyorlar. Sultan Selim oluyor, ümmetin imdadına koşuyor. Babası vermek istemiyor tahtı, kardeşi Ahmet'e verecek. Rabbimin inayetiyle, ulemanın, ordunun, askerin talebiyle Sultan Selim geliyor. Sekiz yıl iktidarda kalıyor. Fakat sekiz yılda, seksen yılda yapılamayacakları yapıyor. Emri bil marufta bulunuyor, kötüye dur diyor. Anadolu'da, alemi İslam'da öyle acılar var ki, Şah İsmail denen adam ben haşa Allah'ım, ben ilahım diyor. Ehl-i sünnet alimlerinin medreselerini yıkıyor. Ölenlerini kabirden çıkarıyor, onları yeniden mahkum ediyor, idamla yargılıyor. Kabirlerinde bile ulema İslam'ı rahat bırakmıyor. Müslümanları alıyor, kazana, koyuyor, diri, diri geri pişiriyor. Alemi İslam'da böyle bir acı var, zulüm var. Yavuz Sultan Selim tahta geçmeden babasına diyor müsaade eyle. Bu zalime haddini bildireyim. Ümmet imdad ediyor. Onların yardımına koşayım. Rabbim nasip ediyor. Gidecek çaldırana İran'ın bunların bu zalimlerin üzerine önce Kemal Paşazade Hazretleri fetvaları veriyor. Bunlar zulmettiler, tuyan ettiler, hak ettiler cezaları. Bunların verile bu bize farzdır diyor Kemal Paşazade. Büyük bir orduyla gidiyor. Oradan onlara yardım eden Mısır'a gidiyor. Cenab-ı Hak nusret ediyor. Bir gün sarayda Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri, Hasan Can'la Nedim'iyle sabahlara kadar meclis kuruyor, sohbet ediyor. Bir gece Hasan Can gelemiyor. Sabah gelince diyor ki Hasan Can, söyle bakalım bu gece rüyada ne gördün? Efendim diyor, bu gece ben rüya görmedim. Ya da kayda değer bir şey görmedim. Sarayda araştırıyorlar, sonra bakıyorlar ki kapağı asa Hasan bir rüya görür. Hasan can sorar sultanımız emre diyor. Bu gece rüyada ne gördün? Diyor ki hasa Hasan. Gecenin yarısı kapılar çalındı. Rüyadayım, kapıya koştum. Kapıyı açtığım zaman baktım ki karşımda nur yüzlü ak sakallı birisi. Dedi ki ben Ali bin Ebi Talib. Şu gördüğüne Ebu Bekir, yanındaki Ömer, onun yanındaki Osman, aşere-i mübeşşere Allah Resulü'nün ashabı radıyallahu anhum, Hazreti Muhammed ve vesselam Hicaz'ın, harameynin anahtarını Sultan Yavuz'a gönderdiler, onu bekliyorlar. Hasan Can dönüp rüyayı Sultan Yavuz'a anlatınca, Hani biz deriz ki Resulullah Aleyhisselam'ın daveti olmadan, onun emri fermanı olmadan yola çıkılmaz in insanlarda. Şüpheler vardı, zanlar vardı. Bu ordu Allah Resulü'nün, bu ordu Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ordusudur. Öyle gittiler, fethettiler. 8 yılda, 80 yılda yapılamadık hizmetleri yaptılar kardeşlerim. Ümmetin önünü, ümmetin ufkunu açtılar. Şimdi ona iftira diyorlar. Katildir diyorlar, zalimdir diyorlar. Öyle bir adam ki Kemal Paşa Zade'den fetva almadan adımını bile atmadı. Edirne'ye gidiyor. 400 tane ipek tüccarını ona şekva ettiler. Dediler ki bunlar İran tarafından geldiler. İran devleti adına haber topluyorlar, casusluk yapıyorlar. Onları idama mahkum etmek istiyor Kemal Paşazade olmaz diyor. Yavuz bastırıyor Kemal Paşazade olmaz. Kapıyı vuruyor Yavuz'un yüzüne çıkıyor. Çıkarken Yavuz diyor ki bu umuru devlettir sen buna müdahil olamazsın. Kemal Paşazade deniyor Sultan umuru dünyanız umuru ahirete taalluk eder dolayısıyla dünyaya hükmetmekte bizim sorumluluğumuzda fetva vermeden bunları idam edemezsin Araştırma devam ediyor, tahkikat neticede onların tüccar olduğu ortaya çıkıyor. Eğer siz bir devletseniz sizin huluku keriminiz de olacak, aziminiz de olacak. Siz iltifatta da bulunacak, ihsanda da bulunacak ama biri eşkıya, biri terör suçu iş, işliyorsa devlet olarak onlara da haddini, hukukunu bildireceksiniz. Eğer Anadolu'da 50 bin Müslüman katledildiyse o zalimlere de bu hesabını, hukukunu soracaksınız. Yavuz bunu yaptılar. Allah Resulü'nün davasına hizmet ettiler. Ulemaya hizmet ettiler. Mısır'dan dönüyor, Yunus Paşa'yı yargılıyor. Etraf buz gibi. Gergin bir ortam var. Kemal Paşa zade atıyla geliyor dört nal. Atını durdurunca at çamura batıyor, çamurlar Yavuz'un kaftanına sıçrıyor. Eyvah diyorlar şimdi Kemal Paşa'ya, Büyük Allame'ye dönecek. Belki onu cezalandırmak isteyecek. Korku nöbetine girmiş insanlar nutku tutulmuş herkesin. Yavuz Emre diyor, kaftanını üzerinden çıkarıyor. Diyor ki, bu kaftanın üzerinde Kemal Paşazade gibi Hazreti Muhammed'in ilmine varis olan bir alimin atının ayağından çıkan toprak var, çamur var. O halde ölünce bunu kabrimin üzerine koyun. O kaftan şimdi kabrinin üzerinde. Yavuz Evliyaullah'ın şahaleti var, veliyullah'tır kardeşlerim. Son anlarını yaşıyor, Hasan Can yanında, sekiz yıl kalıyor iktidarda ama seksen yılda on tane sultan onun yaptığını yapamaz. Alem-i İslam'ı tek bayrak, tek sancak altında topluyor. Cezayir Beylerbeyi Hızır Bey diyor ki, madem Yavuz var biz İspanyollardan, biz Portekizlilerden, biz keferelerden Cezayir'i, Afrika'yı koruyamıyoruz, o zaman ey Yavuz kabul eyle ben sana itiba ediyorum. Cezayir hükümdarlığını bırakıyor, kalkıyor İstanbul'a geliyor. Yavuz'un ordusuna nefer oluyor. Sonra Kanuni onu Hızır Bey'i adını değiştiriyor. Hayreddin oluyor. Hayreddin Barbaros, Hayreddin Paşa. Kaptanı Deryalı'ya geliyor. Yavuz böyle bir sultan. Veliyyullah kardeşlerim. Son anları, şirpence hastalığına yakalanır, patlatır onu hastalık sebep, ahir ömründe yatakta, Hasan Can sürekli Yasin okuyor. Yasin-i Şerif'in ikinci sayfasına gelir, cennetten bahsediyor. Selamun kavlem min Rahim ayetini okuyunca ikinci defa okuyor, bu ayete geliyor. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ehli cennetten bahsediyor. Onlar nimetlerin içinde onlara gark oldular ki perdeler açılacak, perdeler zahir olacak. Cenab-ı Hak bizzat onları selamlayacak. Yavuz oraya geliyor, sağ elini kaldırıyor, şahadet parmağıyla ruhunu teslim ediyor. Selamun kavlen min rahim. O son anlarını verirken Hasan Cana diyor ki soruyor. Efendim diyor ne dersin bu nasıl bir haldir Sultanım Allah'la beraber olma zamanıdır Sultanımız Veliyullah diyor ki Hasancan sen bizi ne zannettin Allah'tan gafil olduğumuz bir an olmuş mudur Eğer Allah'tan gafil olsa Yavuz'a 8 yılda Allah azze ve celle öyle büyük devletleri ihsanları muhatap kılar mıydı kardeşlerim O halde Yavuz demek Veliyullah demek Yavuz demek Anadolu'yu Rumeli'ye bağlamak demek değil, zahirde belki budur. Ama hakikatte Yavuz demek Halebi İstanbul'a, İstanbul'u Mekke'ye, bütün ehli imanı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bağlamak demek. Bir yerde imdad eden mazlum biçareler varsa onların yardımına koşmak demek. Yavuz demek Hazreti Muhammed'in davasına emir eri olmak demek.